Ey Rahman-ı Rahim. Elhamdülillah Rabbil âlemin. Essalâtü vesselâmü aleyhi Seyyidil Muhammed ve âlihi ve sahbi Kıymetli takipçilerimiz, Mektubat Şerif'e dersin takip eden kardeşlerimiz, biraz gecikti, özür dileriz. Çok misafirlerimiz geldi, şehitler geldi. Eee, bölgelerden, Antalya'dan, Diyarbakır'dan, eee, âlî zatlar, şecereli Zatlar geldi işte Samsun'dan şuradan buradan misafirlerimiz geldi. Biraz tabii her birerleriyle sohbet ederken biraz vakit geçmiş oldu ama inşallah dersimizi toparlayacağız. Mektubat-ı Şerife'den kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu mektup biraz zor mektup imiş. Ben daha evvelce İmra-i Saliha'ya yazılan mektuba başlamıştım. Çok seneler evvel o, oradan bazı dersler devam etmiştim. O mektup kolaydı. Burada nasıl oldu bunun seçimi bilmiyorum. İtikat mektuplarıyla ilgili bir şey yaptık. Mektubattaki tüm itikat mektuplarla ilgili. Bu da itikadi meseleleri anlatan mektup diye girdik buna ama tabii zordur, zordur ince şeyler, hususlar vardır. Ama bu zordan sonrası kolay gelir. Yani bu mektubu anlayanlar için, bu mektuptaki anahtarları alanlar için. Bundan sonraki mektuplar efendim çok daha tatlı gelecek, kolay anlaşılacak inşallah. Yalnız bu mektubunda kendi has özellikleri var. Tabi Allah Teala'nın ilmini, Allah Teala'nın kurbunu yakınlığını, Allah Teala'nın ihatasını yani kuşatması, Allah Teala'nın maiyeti beraberliği gibi birçok sıfatlarıyla ilgili sözler ediyoruz. O dersleri yaptık. Ben bile demeyeyim, ben kimim ama bu kadar senedir bu işin içindeyim yani. E, bu Allah Teala'nın ilminin yani her şeyi bilmesinin bir anda oluşu, o anın zamanın parçası olmayışı, tek bir inkişafla oluşu falan bunları hemen hemen yeni anladım desem, yani bu mektupla anladım. Belki okuduk şey etti, okuttuk ama idrak ve şuur ayrı bir şey yani anlamak meselesi. Bu mektupta bu sefer hani size e, bir de hiçbir şey bilmeyenin anlaması için anlatıyoruz. En zor mektubu, en zor itikadi konuyu. E, hiçbir şey bilmeyen e, bir insan şu anda biz canlı yayındayız yani. Bunu şimdi herkes dinleyebiliyor. E, bu adamın hiçbir konu bilmediğini düşündüğümüze göre konuşuyorum. Ondan dolayı da çok uzun gidemiyoruz yani ibare olarak. Çünkü neden? E, hocalara konuştuğumu düşünsem hızlı gidebilirim. Fakat ben burada genel halka hitap ediyorum. Bunun da iyi tarafı şu. Açıklamayı fazla yapıyoruz, fazla açıkladıkça da kendi de daha iyi anla, anlıyoruz. Belki de anladık sandığımız bugüne kadar doğru dürüst anlamadığımız şeyleri, hani e, en bilgisizek göre, en efendim bu konulardan e, habersizine göre konuştuğum zaman ne oluyor? Anlıyorum, biliyorum diyenler de ben bu işleri bilirim diyenler bile Allah Allah ben böyle bilmiyordum değişik konular çıktı diye biliyor. Çünkü izahta fayda var, yani açıklamada çok fayda var. Ki farkındaysanız sağa sola da geçmiyorum yani. Farklı konulara da girmiyorum. Mektubun üzerinden gidiyorum. Bundan evvelki derste e, tasavvuf ehli yani evliyavla bazı şeyler söylerler. Bunlar da e, muratları farklıdır ama lafızdan anlaşılan sözden dolayı e, bazı kesimler onları tenkit ederler diyordu. Mesela ona misal verdi. Dedi ki fakirlik tamam olunca o Allah'tır. E şimdi bu e, tasavvuf ehlinin meşhur bir sözüdür diyor. İzâ temmel Allahu Teala. u Teala. Fakirlik, fakirlik ne demek? Yani dervişlik. Yani bu ne demek? Allah'a muhtaç olduğunu bilmek, kendinin hiçbir şeyinin olmadığını, işte görmek benden değil, işitmek benden değil. Artık neyse hiçbir sıfatım benden değil. E doğru. Biz bunu lafta söylüyoruz, hakikatte tadamıyoruz, yaşayamıyoruz. Fakat dervişlikte tasavvufta mertebelerde zikir mertebelerinde o haller geliyor ki bir veli bir Allah dostu kendini tamamen yitiriyor. Hani fena filah denen işte Allah'ın varlığını ve sıfatlarının varlığını ve fiillerinin varlığını müşahede ederken kendi varlığını, sıfatlarını, fiillerini görmez oluyor. Bu çok önemli. Biz mesela öyle değiliz. Lafta tabe her şey yaratan Allah falan diyoruz ama e, işte ben tuttum, ben attım, ben yedim, ben içtim, ben getirdim, ben götürdüm de devamlı ben var bizde yine. Halbuki ve Allah arama attığın zaman sen atmadın Kur'an-ı Kerim'de Bedir muharebesinde diyelim felem tektiliyum kafirlerizi öldürmediniz diyor. Halbuki Sabi'kler an vurdu kafalarına ama siz öldürmediniz diyor. Ve lakin Allah katili o Allah öldürdü onları diyor. Şimdi burada ne demek istiyor? Yaratmak benden sebebiyet sizden. Ama ben yaratmasam sizin sebebiyetiniz para etmez demek istiyor. Mesela ve ma'ramey teydramey Allah arama. Ne kadar ilginç bir ayet. Attığın zaman sen atmadın, lakin Allah attı diyor. Halbuki attığın zaman derken de fiili sana isnat ediyor. Yani sen attın diyor. Attığın zaman sen atmadın. Yani demiyor ki attığını sandın ama sen atmadın demiyor bak. Attığın Attığın zaman diyor. Yani atma fiilin var senin diyor. Attığın zaman sen atmadın diyor. Yani ne demek? Yaratan benim diyor. Elini asıltıran, parmağını çektiren, güç veren, kuvvet veren. Ben yapıyorum bu işi. Demek ki halk yani yaratmak ve icat benden diyor. Sen sebebiyet bakımındansın. Sebep oldun bu işe. Yani burada evliya Allah'ın bizden farkı ne işte? Her işte Mevla'yı görmek meselesi. Bizde lafta bu var Ama hakikatte biz Yine kendi sebebiyetimizi Sanki bir e, Yaratmak gibi bir katkı payı Sunmuşuz gibi de Kendimizi bir kahraman görebiliyoruz Bazı işlerde ben yaptım falan falan Halbuki sen yoksun yani Yoksun Her sıfat Mevla'dan geliyor O zaman Evliya Allah demişler ki, Tasavvuf Evli. demişler ki Fakirlik tamam olursa o Allah'tır Yani buradan maksadı bir derviş kendini, nefsini, sıfatlarını, fiillerini gözden kaybedip, eritip, yok edip fenafillah dediğimiz konuda tam mazası ile Mevla'yı e, görür gibi olma haline geçtiği zaman eriş Mevla'dan makamına erdiği zaman o Allah olur. Ya haşa orada o Allah olur denmiyor yani. İmam Rabbim Hazretleri diyor ki yanlış anlamayın diyor. Evliyavullah böyle sözler konuşurlar bunların manasını doğru verin diyor. Onların demek istediği şudur diyor senin Allah'a muhtaç olduğuna dair şuurun tamamlanırsa, senden hiçbir şey yok, babanın evinden hiçbir şey getirmedin, her şeyi Mevla yaratıyor, Sen de bir sebeplik var ama yaratma olmadan sebebiyet sökmez. Dolayısıyla sen bunda tam bir şuur erdiğin zaman, sen çıkarsın aradan diyor, sen çıkınca da Allah olur demiyor, Allah kalır diyor diyor yani. Fakirlik tamam olunca o Allah'tır. Ne demek? Kalan Allah'tır. Çünkü neden? Adam kendini yok ettiği zaman fiilim yok, sıfatım yok, zatım yok. Her şeyin Mevla'nın var etmesiyle var. Ben benden bir şeyim yok. Bu şuura erdiği zaman tabii ki, benim gibi lafta konuştuğu zamanı kastetmiyor. Bu şuurdaki bir insanın geldiği makam da o Allah'tır. Ne demek? O makamda görülen, bilinen sade Allah'tır. Allah'tan gayri idrak edilmez ve varsayılmaz ve ortada var diye görülmez demek. Bunu anlatıyor. Şimdi bu noktaları güzel anlamak lazım. Mesela şimdi bana taktılar. Geçen o Nurdoğan denen adam da ikide bir Şefik Hoca'ya laf sokayım derken tabii benim laflarımdan sokuyor ona mesela. Geçen gitti programda. Ne diyor orada? İşte etek kemeye büründüm, Mahmut diye göründüm." Şimdi benim bir eski sohbetimde bu var. "Ya ötekemeye büründüm, Mahmut diye göründüm." Dediği zaman işte bak fakirlik tamam olduğu zaman yani bir adam tam derviş olsa tam fakir ve muhtaç olduğun bir o Allah'tır diyor. Eşir bu kadar evliya bu sözü demiş diye o adam Allah oldu mu demek istiyor aşağı. Onun gördüğü bir tek Allah kaldı kendini görmüyor demek istiyor. Bunu doğru anlayacaksın. Şimdi Yunus Emre hakkındadır bu zaten. Etek yemeye büründüm Yunus diye göründüm yani bu. Mahmut diye göründüm. Ya bu bir rüyada ilk bandan beri tarikat dersi yapıyor. O da vefat etti. Şimdi Beşiktaşlı bir ihbandı eski efendi babadan. Alader Efendi Hazretleri'nden kalmaydı o zat. Ben tanığı yetiştim de onlara yani. O mübarek, ders yapıyordum. Diyor, ders, mihrapta böyle bir daldım diyor yani. Daldım diyor. Mihrapta yazı çıktı diyor. Etek yemeğe büründüm, Mahmut diye göründüm. Ya bunu yani Sanki Mahmud Efendi, Allah sanki haşa Mahmud Efendi'nin içine girdi, hulul etti, haşa. Veyahut da Mahmud Efendi ne oldu? Allah'la birleşti, ittihat oldu, birleşme oldu, haşa. İşte geçen mektup bunu anlatıyoruz, geçen mektupta. allah Teala bir şeyle birleşmez diyor. Bir şey de allah Teala ile birleşmez, haşa. allah Teala bir şey hulul etmez diyor. Yani çayın şekerin içine nüfuz etmesi gibi böyle bir girme olmaz diyor. Allahu Teala efendim hiçbir şey de Allahu Teala'ya hulul etmez diyor. Yani Allah'a ulaştı, kavuştu. Hani tarikatta şey var. vasıl ile Allah. Bu adam Allah'a ermiş. Ermiş ne demek? Türkçe diyor ermiş. Ermiş ne mi? Vasıl'ın Türkçesi. Yani Arapçası vasıl. Vasıl ne demek? Kabirlerde evliyanın yazıyor. Osmanlı taşlarında her yerde el vasıl Allah diyor. Allah'a vusul etmiş. Vusul ulaşmak. Mesela gidiyorsun Ankara'ya gidiyorsun Ankara'ya vasıl olduk derler. Türkçe'de de bunu kullanıyor. Yani ulaştık. Allah'a ulaşmış. E Allah neredeymiş de haşa ulaşmış yani. Allah mekanda değil ki nasıl ulaşmış yani. O buralardaki şey yani rızasına ulaşmış. Bunları doğru anlayacaksın yani. Razı olduğu makamlara yükselmiş. Arş makamdır. Arş mekandadır. Kürsi mekandadır. Lehu-Mahfuz mekandadır. Çünkü bunlar sonradan yaratılmış. Oralara ulaşılır. Miraç Gecesi Yedikat kaç dolaştı sallallahu aleyhi ve Evliyanın ruhları da oralara dolaşır. Çünkü o mekandadır. Oralara gidilir hakikaten. Ulaşılır yani. Efendim sallallahu aleyhi bedeniyle de gitti. Sonraki evliya ruhuyla gidiyor. Seyri sülük vazifelerini yapanlar, letaiflerini yükseltenler. E, zaten kalp, ruh arşın nurundan yaratılmış. Hammadde oradan ruhta. Nefis gibi değil ki ruh. Ruh min nur arşı la mebdeva. Ruhun Alındığı nokta ham madde diyeyim ona sana. Nasıl ki bedeninki toprak ruhun asıl maddesine arşın nuru. Oraya geri gidecek yani. Burada geldi buraya bedenle birleşti. Şimdi ona Allah Teala zikirler, vazifeler e, öğretiyor. Bunlarla amel ederse latifeleri, kalbi, ruhu, sır, Ne oluyor? Bunlar e, miraç yapıyor yani. Miraç yapıyor demek. Beden burada dursa da ruh geldiği noktaya geri dön, dönüşe geçiyor. Buralar mekanlıdır. Buralara ulaşılır. Ama allah Teala'nın zatı, fiilleri, sıfatları, mekanı yok. Zaman üstü, mekan dışı. E, hal böyle olunca. E sen şimdi burada nasıl bir birleşme, nasıl bir hulul, nasıl bir iddiat, nasıl bir nüfuz, nasıl bir sereyan kafanla takılıyor senin? Şimdi, hadis-i şerifte, e, sahih hadis de geçiyor. Tecelli suri. Tecelli suri ne demek? allah Teala Hazretleri... Tecelli ediyor. Yani nurundan biraz parlatıyor, açıyor. Tecelli, inkişaf. Bunu Kur'an-ı Kerim zaten felemmâ <gülüyor> tecelli Rabbi daha tecelli etti diyor. Yani daha tecelli oluyor da insana nasıl olmaz? İnsan daha şerefli. Peki tecelli ne demek? Parlamak. Ne parlıyor? allah Teala'nın Teala nurundan istediği kadar bir zerre, bir gücüne kadar karşı tarafın kapasitesine göre neyse parlatıyor, açıyor ona bir nur açıyor. Buna tecelli deniyor. Bazen bu tecelli, bak Nurdoğan, beyefendi diyeyim sana, hoca efendi diyecek alim yok. Beyefendi, burayı anlayamayacak kadar cahil olduğunu düşünmüyor. Koca profesör olmuşsun yani. şey Din adına, edebiyatçısına ama mühim değil. Din adına da konuştuğuna göre muhatabı mısın dolayısıyla? E şimdi, tecelli inkişaf demek. Hala Şefik Hoca orada soruyor ki, da dayanamadı da diyor. Senin şeyhin nasıl duruyor hala parçalanmadı diyor. Ya zaten Levenzenliha'yı okumadın mı? Levenzenliha ya her akşam okuyor imamlar, her sabah. Ya sen Levenzenliha diye be duymadın mı ya? Levenzenli Kur'an-ı cebelin la ra'ete ve haşam tascadtan tahşetillah. Kur'an'ı dağa indirseydik daha paramparça olurdu diyor. Peki Kur'an dağın taşın paramparça olacağını bildiriyor ama Kur'an'ı sana bana indirdi. E biz duruyoruz bak. Mesela elhamdülillah hafızız yani. Bütün adleri de ezberlemişiz. Bir yerime de bir şey olmuyor yani. Yani Allah bize Kur'an'ı Kur kolay ettik diyor size. Öğüt alan var mıdır diyor. Yani Allah kolay ettiği için biz de Kur'an bize indirildi. Biz de durabiliyoruz, yaşıyoruz. Kur'an'ı tatbik etmeye çalışıyoruz. E şimdi dağın dayanamayacağını söylüyor. Ama ben dayanıyorum işte. Nasıl oluyor? E, demek ki Allah dayandırırsa dayanır. İstediği kadar tecellisi Allah ayarlar, dengeler. Yani burada tecelli hak. Bu tecellinin surisi var. Suri ne demek? Bir şekle bürüneni var. allah Teala şekle girmiyor. İşte burada çuvalladığınız nokta burası anlamadığınız nokta. allah Teala'nın şekli yok. Fiillerinin şekli yok. Sıfatlarının şekli yok. Ama allah Teala kudretiyle bir dağ yaratmak istiyor, ol diyor, oluyor. Koca bir dağ oldu. Bu dağ allah Teala'nın kudretinin, gücünün, eserinin zuhurudur. Ortaya çıkmış şeklidir yani. Bu Allah'ın sıfatıdır diyebilir misin? Diyemezsin. Yani Allah'tır diyebilir misin aşağı Diyemezsin. Sıfatıdır diyemezsin. Fiilidir diyemezsin. Fiilinin eseridir. Meydana çıkmış halidir. Yani şimdi şu masa marangozun eseridir yani. Kim yaptıysa yani. Marangoz, bu masa marangoz değildir yani. Marangozun sanatçılığı var. Hüneri yani, becerisi. Bu masa o beceridir diyemezsin. O beceri o adamla beraber, onu ondan çökemezsin. O beceri onda. Bu ne oluyor şimdi? O becerinin ortaya çıkmış bir eseri oluyor. Tezahürü oluyor. Görüntüsü oluyor. E sen şimdi allah Teala'nın nurunun yansımaları var. Gölgeleri var. Zilal dairesi. Zilal gölgeler demek. İnekâs yansımalar, bu nur Allah Teala'nın zatının kendi değil fiili değil sıfatı değil onun yarattığı bir nur sıfatını yaratmıyor Mevla sıfatı onun kendinde zaten sıfatı yaratılmış değil ki Allah'ın ama o nur yaratılmış bir nur Mevla nur yaratıyor ha burada ışık. bu ışığı da Allah yaratıyor şu an kabloları yaratan o bütün ışığı yaratan o. bunun manevi nurlarını düşün bu manevi nurları Mevla yaratıyor. Bu tecelli, bir parlama, bir açılım. Burada ne var? Suri. Suri ne demek? Şekle bürünme var. İsterse o nurunu Mahmut Efendi şeklinde ortaya çıkarır. İsterse Abdülbaki Efendi'nin şeklinde çıkarır. İsterse Süleyman Efendi çıkarır. Bediüzzaman Hazreti şeklinde çıkarır. Yani bu nurun e, insanlara yönelen kısmında bu Allah'ın yarattığı bir nur. Bak Allah değil haşa. Zatı değil fiili değil sıfat ne gibi anla anla kafayı çalıştır bu masa marangoz değil yani marangozun e, efendim netcarlık oyma yontma sanatı da değil bu adamın sıfatı kendinde ya burada ne arar o zaman adam bu burada adamın yara, e, yontma sıfatıysa bu adam kaldı sıfatsız şu anda başka masa yapamazsın. Bu onun sıfatı olamaz. Bu bunun hünerinin ortaya çıkan eseridir. Şimdi Allah Teala'nın zatı hiçbir şeyle birleşmez haşa. Sıfatları hiçbir şeyle birleşmez. Fiilleri görünmez birleşmez. An ancak yaratmak istediği bir şeyi yaratır. O meydana çıkınca eserini görürsün. Eserini görürsün ortada. Ne gibi işte kablodan da ceryan geçerken hiç ışık mışık görmüyorsun. Annenin bu noktaya geldiğinde burada ışığı görüyorsun yani. Buradan geriye git kablolara orada karanlık. Eser çıktığı noktada sana bir efendim veri olarak meydana çıkıyor. Şimdi Mevla'nın nurunu, Mevla'nın nuru Mevla'dan ayrılan bir parça değil. Sen burada yanılıyorsun. Mevla'nın yarattığı bir nur. Ne gibi ha buradaki ceryan nasıl yaratmış? Onu da yaratıyor bir nur yaratıyor. Bu yara Nasıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de e, kendinden parça olarak aşağı yaratmadı ki bir nur yarattı. İlk yarattığı nuru da Habibim ol buyurdu. Sevgilisinin mayasını ruhlar aleminiz konuşuyorum. Bedenler toprak. Onun için Adem aleyhisselamın da babası oluyor ruhlar aleminde. Çünkü ilk nur onun yaratıldığı nur. Ama bedenler aleminde Adem aleyhisselam onun babası oluyor. Neden? Topraktan yaratılmakta Adem aleyhisselam evvel. Ama ruhların yaratılışında Efendimiz sallallahu ruhu evvel. Ama o ruh, Mevla'nın yarattığı bir nur. Kendinden parçalandığı bir nur değil. Kendinden parça kopmaz aşağı. Allah-u Teala'da cüz yok ki aşağı. Ne zatında, ne sıfatlarında, ne fiillerinde tecezzi kabul etmez. Yani bölünme, parçalanma kabul etmez. Ama istediğini yaratır. Bir nur yaratıyor. Bu nur, bazen güneşin ışığı gibi oluyor. Bazen ayın ışığı gibi oluyor. Bazen çok parlak olup gözleri alır. Bazen mat olur. Mevla'nın herkese gösterdiği, evliyadan, peygamberlerin herbirine gösterdiği nurları var. allah Teala. Allah nuru semavat vela. Artık göklerin, yerlerin nuru Allah. Ayet bu. Ne demek? Nurlandırıcısı. Bütün nurları. Maddi ışıkları da yaratan o. Manevi ışıkları da yaratan o. O zaman bu parlaması tecellisinde ne oluyor? Suri oluyor. Suri ne demek? Yani görüntülenmemiş bir tecelli. Tecelli esasen gözlerin kapanır, kalbin ve ruhuna hitap eden bir parlamadır. Burada bir ışık çakmaz yani esasen. Yani bir evliya burada olsa, bir mürakabe halinde olsa, ona bir tecelli gelse, yanındakiler böyle aa ne oluyor bir parladı ortalık diye bakmaz yani. Çünkü onun kalbine parlar. Kalbine parladığında yanındakine lamba gibi ışık vermez yani. Ama bazen de Mevla ne yapar diyor? O nurunu Kendinin parçası değil haşa. Yarattığı bir nuru, yarattığı ondan hariç, yarattığı mahluk yani. Yarattığı bir nuru bir e, şekle sokar. Tecelli sure Suri demek maddi boyuta girmiş. Suret yani. Suret maddi boyut. Mana görünmeyen, suret görünen. Maddi boyuta sokar. Yarattığı bir nuru. Şimdi Mahmud Efendim etek yemeğe büründüm. Mahmut diye göründüm. Yani benim yarattığım bir nur. Yoksa Allah'ın kendisi ya, Allah'ın yarattığı bir nur hangi dönemdeysek o dönemdeki bir velinin suretinde şeklinde o nur ne yapar? Tezahür eder. Eser olarak meydana çıkar. Bu ne Allah'ın zatı olur aşağı ne de sıfatı olur. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Kaç derstir bunu konuşuyoruz zaten. Yani قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللّٰهِ Size Allah'tan nur geldi diyor. Kur'an bu. Ve kitabın mümin bir de kitap geldi diyor. Peki kitap ne? Her şimdi kitap ne? Geldi bize kitap ne? Kur'an. Peki bu nur ne şimdi? Şimdi nur geldi bir de kitap geldi diyor. O zaman bu nur başka bu kitap başka şeyler. Çünkü Ahmet geldi bir de Mehmet geldi. Dediğin zaman bir de dediğin zaman iki kişi geldi oluyor. Eğer desem ki Ahmet Mehmet geldi o zaman belki adamın adı iki ismi var Ahmet Mehmet. Ama Ahmet geldi bir de Mehmet geldi. Şimdi ayette ne diyor? Size Allah'tan nur geldi ve kitabını. Vav atıf. Ve. Yani ne demek? Bir de kitap geldi. O zaman ne oldu? Atıf muhayiret iktiza Birbirinden farklı şeyler. Kitap başka, nur başka. Nuru bulalım. Bütün hadisler, bütün tefziler ne diyor? Nur Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi Allah'ın nuru bize Resulullah ile geldi. Aynı şey. Yani burada nur ne olmuş? Nurun şekle girmişi. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem zaten kendisi de nurdu. Şeffaf bir yapısı vardı. Belki önden arkası görünürdü. Yani ev karanlıkken onun nuruyla aydınlanır. Birçok hadis-i şerif, birçok rivayet var. Geçtiği yollar aydınlanır. Şimdi, ama demek ki allah Teala'nın yarattığı diyoruz. Bak kendisi değil Allah'ın. Yarattığı o en büyük nur, ilk nur yani. Hulüktüm min nurillah. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım diyor hadis-i şerif. Allah'ın nurundan ne demek? Haşa, Allah'tan parça mı koptu haşağıya? Allah'ın yarattığı özel bir nurdan demek istiyor. İlk nur. İlk yarattığı nurdan yaratıldım diyor. Müminlerde benim benim nurumdandır diyor. Dolayısıyla etek büründüm, Yunus diye göründüm. Mahmut diye göründüm. Bunlar yadırganacak şeyler değil. Bu tecelli suridir. Tecelli suri ne demek? Şekle bürünmüş Allah'ın nurunun şekle bürünmüş hali. İşte Allah'ın velileri o nurun yani önümüzde görünen e, sembolleridir. Onur onlardadır yani. Bunu anlatıyoruz. Yoksa Allah, Mahmut Efendi Allah oldu aşağı Allah, Mahmud Efendi'ye girdi o ona hülül etti, ittihat. Bunu demek kafirliktir ya. Bunu bana nasıl istat edersin? Ben bu kadar cehal bir şey miyim ya? 40 senedir konuşuyorum, böyle bir falso yapmamışım. Sana bunu izah edemeyecek kadar e, şey miyim zannediyorsun yani? Bakma vakit bulamadık senden uğraşmaya yani. Ondan sonra hadis-i şerif raitu rabbi fi fi i şab ben Rabbimi diyor. Bir genç delikanlı suretinde gördüm. Bu şey rüya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasıız Bu hadis de var. Bütün kaynaklarda bu gibi hadisler geçiyor. Yani şimdi bir genç delikanlı suretinde gördüm. Şimdi burada görülen Allah mıdır Haşa? Haşa. Allah'ın şekli var mı? Genç olur mu? Yaşlı olur mu? Erkek olur mu? Haşa. Dişi olur mu yani? Genç delikanlı suretinde. Bu ne demek istiyor? Rabbim bana tecelli etti. Bu tecellide kendi değil bir nurunu parlattı. Tecelliyi anlayınca hepsini çözüyorsun işte. Bir nurunu parlattı bana. O nurunu bana kılıfa soktu, şekle sokunca o hangi şekilden bana göründü rüyamda? Bir genç şeklinde göründü. Bu görünen Allah değil ki. Görünen onun parlayan nuru, yarattığı nur. Yarattığı bak kendisinden parça değil. Yarattığı bir nur görünüyor. O yarattığı nur ne olmuş? Bir delikanlı suretine bürünmüş. Anlatabiliyor muyum? Anlamıyorsan sana ben daha açık bir şey söyleyeyim. allah Teala Musa Aleyhisselam'a nida etti. Eğer bu nida Kur'an'da olmasa, ayette olmasa sen şimdi bana zındık kafir diyeceksin. Ama ayet olduğu için çıkaramıyorsun şimdi. O ayeti kerimesine ne buyuruyor? Mineşşecerati. allah Teala ona Musa Aleyhisselam'a nida etti. Nereden nida etti? Mineşşecerati. Ağaçtan nida etti. Ağaçtaki nidâdan ne dedi? En ya Musa. Ağaçtan ses geliyor. Ey Musa, inniyene rabbüke ben senin Rabbinim diyor. Bu Kur'an'da var. Şimdi buna ne diyeceksin? Ağaç diyor ki ağaçtan ses geliyor ağaçtan. Ben senin Rabbinim diyor. Fahlâ nâlek, ayakkabılarını çıkar diyor. Mukaddes vadi desin. Ben ya ben seni peygamber seçtim diyor. Festimulim va şimdi vahiyler geliyor sana dinle bakalım diyor. İnne ni şüphesiz ben Allah'ım diyor. Şimdi Musa Aleyhisselam Mevla'nın kelamını duyuyor. Yani Musa ama bir tecelli var burada, bir açılım var, bir parlama var, bir vahiy var. Bunun bir misali de evliya'ya da gelir, ilham denir. Peygambere vahiy gelir, evliya'ya ilham gelir. Peygamber'e mucize verilir, Evliya'ya keramet verilir. Bunlar Kur'an'da da sabit. Musa Aleyhisselam'ın annesi peygamber miydi? Ona da vahyettik diyor. Demek ilhamı kabul edeceksin. Anladın mı? Meryem Validemiz peygamber miydi? Yazın kış meyvası, kışın mucize diyemiyorsun peygamber olmadığı için. O zaman kerameti kabul edeceksin. Bunlar Kur'an'da var. Ne inkar ediyorsun yani? Evliyan kerameti yok mu diyeceksin? Şimdi o zaman biz ağaçtan nide ettik diyor. Ben Allah'ım dedim diyor. Şimdi buyuran kim? Mevla Teala. Ama ağaç yaratılmış bir şey. Ağaç yaratılmış. Ama nereden geliyor? Ses ağaçtan geliyor. Yani ne oldu burada? Ağaç aracı oldu. Yani orada bir suretle bir şekil var. Yani Mevla Teala gökdeğer arasından bir nida gelip nereden geldiği belli olmayan şekliyle bir nida gelemez miydi? Gelirdi. Musa'nın sorsan nereden geliyor der ki her yerden geliyor. Esasen bazı nidalarında da her yerden geldiği de oldu. Turdağındaki nidalarda bütün cüzleri, bütün par, vücudunun hücreleri kulak oldu yani. Her yerine giriyor ses. Şimdi Mevla hala ne yapmadı? Gökler arasından e, sesi efendim vermedi. Ya nereden verdi o nidayı? Ağaçtan ah verdi. Şimdi... Ağaç bile Allah'ın tecellisine mazhar oluyor da, Mevla'nın kelamı ondan zuhur ediyor da, ben Allah'ım diye ondan sudur ediyor da, o ağaç Allah mı oldu haşa? Burada da nedir? Allah Teala istediği yarattıklarından istediğine istediği şekilde tecelli edebilir. Nidasını istediği bir şeyden, ağaçtan duyurabilir. Nurunu istediği bir velisinden, dostundan gösterebilir. Yarattığı nuru kendini değil yarattığı bir nuru o zaman ne oluyor Allah'la birleşen bir şey var mı yok Allah olan bir şey var mı aşağı yok ben Allah'ım yani şimdi buraya geliyoruz mesela hallaci mensur idam edildi meşhur hallaç vakası şimdi hallaci mensurun bu mektubun gerisini anlatmazsam buraya gelemiyorum. Şimdi burayı bak şimdi nasıl anlayacaksın. Şimdi tak diye anlayacaksın. Benim ne dediğim şimdi. İman Rabbim dersimize geldim. Kale buyurdu Hazreti Şeyhine Kudsesiru. Bizim Şeyhimiz diyor. Yani Muhammed Baki Billah Hazretleri'nin Şeyhini silsiledeki Şeyhini diyor İman Rabbim. Şeyh'im derdi ki Leyse olmadı mâna en enel hakku. Allah Mansur niye idam edildi? Zahiri alimler onu anlamadılar. Ne demek istediğini. Enel hak sözünden. Ene ben el hakku hakkım. Yani ben Allah'ım gibi oluyor. Hak Allah'ın bir ismi ya. Enel hak, ben hakkım dedi. Şimdi bu ben hakkım sözünün manası değildir ki bir enni ben hakkun, ben kendim Allah olmuşum haşa. Yani hallacı da anlayamadılar. Bu da o demek değil. Ben mana, bunun manası neydi? Enel ma'dumun, ben yok olmuşum. Kendimi kaybetmişim. Nefsimi, benliğimi, öz ve sıfatlarımı, niteliklerimi, vasıflarımı, fiillerimi, işlerimi kaybetmişim. Kendimi görmez olmuşum. Fena fillah makamında. Vel mevcudu var olan kim? Velak kusbanim. Ancak Allah kalmış. Yani şimdi burada ikilik yok. Nefsini aradan, sen çık aradan, kalabakı yaradan. Yani nefis çıkmış. Ben beni görmüyorum diyor. Kendimi kaybettim diyor. E ne varsa alemde Mevla. O zaman ben hakkım derken maksat ben yokum, kalan hak Mevla kaldı. Bende hiçbir hüner yok demek istiyor. E dolayısıyla burada ne var? Bu kişi o makama geliyor ki Musa Aleyhisselam'ın ağacı gibi oluyor. Musa Aleyhisselam'ın ağacında ağaç ne dedi? Ağaçtan gelen nedir da neydi? Ben Allah'ım demedi mi ağaç? Kur'an'da söylüyor. Ağaçtan ses geldi. Ben Allah'ım diyor. Peki bu ben Allah'ım sözünü Musa nereden duyuyor? Ağaçtan. E şimdi ağaç Allah mı oluyor? Olmuyor. E bir ağaçta bu tecelli oluyor da. Allah'ın bir dostu bir makama geliyor. O makamda kendini bitiriyor, kaybediyor. Sadece Mevla'nın nuru yarattığı özel nuru kalıyor. O zaman o da diyor ki ben Hakk'ım. Ya yani ne demek istiyor? Ben Mevla tarafından bunu söylüyorum yani. Ben yoğum. Mevla var. Bunu demek istiyor. E bunu benim anlayacağım şekilde niye söylemiyor da milleti fitneye sokuyor? Ya kendinde değil ki zaten. Kendinde olsa bu lafı bu şekilde der mi? Kendini kaybetmiş, yitirmiş. O ne olmuş? Ağaçtan gelen nida gibi Mevla onun ağzından bu sözü çıkartıyor yani Mevla. Burada bazıları imtihan oluyor. Tabii Evliya Allah'ın makamlarını anlayamayanlar fitne çıkarıyor. Yani geriye de gelirsek. Tecelli, suri vardır. Mevla'nın nuru, yarattığı bir nur bir şekle girebilir. Bu peygamberin suretinde görünebilir. Bir velinin suretinde görünebilir. Mevla'nın nuru, Mevla herkese farklı suretlerde görünebilir. Görünen, mesela mahşerde de görünecek. Mahşerdeki göründüklerinde de, cennette demiyorum, cennetteki şekilsiz. Mahşerde şekle bürünüp görünecek. Yani nurunu, nurunu bir şekle bürüyecek, o şekilde görünecek. Mevla'nın şekli yok, yarattığı nuru şekle sokuyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Mevla'nın şekli yok. Yani şimdi, nur bir velide parlayabilir. Bir peygamberde görünebilir, bir dağdan görünebilir, bir ağaçtan görünebilir. Anlatabiliyor muyum? Bunlar nedir? Bunlar maddi şeylerdir. Peki onur, burada ne olmuştur? Şekillenmiştir. Fakat onur Allah'ın kendi midir? Değil. Sıfatı mıdır? Değil. Fiili midir? Değil. Ya nedir? Yarattığıdır. Mahlukudur. Ol demiştir. Özel bir nur olmuştur. O ol dediği nuru ondan sonra, efendim, ağaç ol demiştir. Efendim, rüya alemi zaten misal alemidir. Misal alemindeki Misal alemi sembollerle tasvir edilir. Geçen sonra derste de söyledim. Yani ilim sütle tasvir edilir. Bir şekle girer. İlim görünen bir şey değil. Ama süt onu sembol eder, sembolize eder. temsil eder. Onun için etek yemeğe büründüm. Yunus diye göründüm. Mahmut diye göründüm. Sözlerinin çok önemli bir izahı vardır. O da nedir? Bu zatlar kendilerini kaybetmişlerdir, Nefislerini yok etmişlerdir, Fenafillah fillah ve kabilillah makamına ermişlerdir. Bunlar da artık kendi benliklerini görme hali çıkmıştır. Mevlâta bu rüya görüyor bunu adam. Mihraba üzerine yazılmış. Ya ne demek şu ya Allah Teala Hazretleri? Ben nurlarımdan bir nuru mamdevende hazretlerinden insanlara parlattım demek istiyor. Yarattığı nuru kendini ona kendi ona girer mi aşağı? Yarattığım bir nuru diyor Bir nur yarattım diyor özel mesela O nuru bu zat vasıtasıyla insanlara ver Bu başka şeylerde de var Başka alimlerde de var kimse de yok demiyoruz ki İkincisi sen Ben bu zatta Allah'ın nurunun görüldüğüne inanmıyorum İnanmasan inanma bana ne iman şartı değil ki Yani Gavur oldun demiyorum ki inanmıyorsun Sen bana niye diyorsun? Sen bana niye diyorsun? Eğer ben Allah Muhammed Efe'nin içine girdi dersem Dinden çıkarım Bak sıfatı ona girdi dersem dinden çıkarım. Bu şirktir. Ama allah Teala bir nur yaratıyor. Yarattığı bir nuru. E bu hadislerle de sabit. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım diyor. Müminler benim nurumdandır diyor zaten. allah Teala bir nuru bu zattan yansıyor. Ama Allah'ın nuru Allah'ın yarattığı bir nur. Kendinden parça koparmamış ki aşağı. Yarattıktan sonra istediğini mi yaratırım diyor. Ya lükuma yaşa diyor Kur'an. Dilediğimi yaratırım diyor yani. Ha sen gözün ki ama o zata böyle bir şey yaratıp vermemiş. Özel bir nur vermemiş. O senin görüşü. Ama bana niye ben böyle bir şeye inandığım zaman şirkete şirke düştü diyorsun. Niye şirkete düşeyim ben? Ben Allah onun içine mi girdi dedim. O Allah'a mı gitti birleşti Allah'a lan dedi maşa. Allah'a mı oldu dedi maşa. O da bir beşerdi bizim gibi yer içer. O da bir beşer. O da yaşıyor. Vefat edecek. Allah hayırlı uzun ömür versin. Yani meydü, meydü. sen de öleceksin. Hepsi ölecek diyor Kur'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de fani bir beşerdir. Biz ona ilahlık payesi veriyor muyuz? Ama Allah'ın onda özel bir nuru var. Allah Teala'nın onda özel bir nuru olduğunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size nur geldi diyor. Bir de kitap geldi diyor. Yani Resulullah Allah'ın nur diyor. E dolayısıyla demek Allah Teala bir kuluna nur diyor. E bunun örneği Kur'an'da var Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Kani Adli Efendimiz'de müminler de benim nurumdandır diyor. Tabii ki her mümin kabına göre alır. Ben de müminim, Mahmud ben de mümin. E şimdi ben onun kadar nur alabilir miyim yani? Kabım dar. Tabi herkes genişletme, istihap haddine göre, kabına göre o nurdan alır. Müminler benim dur diyor. Bunda anlaşılmayacak ne var? Yani Mevla buyurmuş oluyor o rüyada gören kişiye? Benim yarattığım bir nur ondan görünüyor diyor. Parlıyor ondan insanlara diyor yani. Bu kadar. Bunun efendim o Mahmud diye göründüğüm lafından Mahmud ilah oldu haşa ...benle birleşti, ben ona girdim... ...o bana hulül etti diye bir şey manaç ...çıkaran... ...yani ilkokul talebesinden... ...daha aşağı seviyededir. Bundan bu kast edilmediğini... ...bir de edebiyatçıyım diyorsun. Bir de edebiyatta profesörsün. Zaten bu edebiyatın daniskası yani. Yunus'un şiiri bu. Esas itibarıyla. Yunus Emre'nin şiiri bu. Yani 700-800 senedir... ...kimse kalkıp Yunus Emre kafir oldu... ...dinden çıktı demiyor... E bunu başkaları hakkında konuşulduğu zaman niye dinden çıkılsın ki? Bunun izahı var. Lafı lap diye anlarsan böyle. Ben enel hak, ben hakkım. Sen bunu gidip de Hallacı Mansur dedi ki ben Allah oldum. Sen böyle anlaşılır mı? Hallacı Mansur bu lafı diyor ama namaz kılmıyor mu? Kılıyor. E kime kılıyor o zaman? 400 rekat namaz kılıyordu hapishanede. Zindana attılar. Günlük nafileci 400 rekat. Yani enel hak diyorsun Peki bu namazı kime kuluyorsun? Madem Allah olmuşsun Haşa, maksadı buysa bu adamın ibadete ne ihtiyacı vardı? Kime kulluk ediyor? Anlasana ki bu adam ben hak oldum Haşa demek istemiyor. Ben yok oldum, Mevla kaldı demek istiyor. Bu kadar bir izah. Yani burada da etek yemeye büründüm, Mahmut diye göründümden Allah ona girdi de ondan göründü Haşa manası taşımadığını. Allah'ımızın nurunun yarattığı bir nur ama kendinden parça değil yarattığı bir nurun bu zattan göründüğünü, yani bu zatın, Allah-u Teala'nın nuruna ayna olduğunu, yansıma olduğunu, el-mü'min miratü'l-mü'min diyor hadis, mümin müminin aynasıdır diyor. Mümin müminin aynasıdır. Bunlar, nurlar birbirine yansıma yapar. E, dolayısıyla allah Teala Hazretleri bazı kullarına özel bir nur verir. O nur kimin yarattığı bir özel nurdur? Allah'ındır. İşte Allah'ın yarattığı o nur, Kimden görünür? E tabi ki Allah'ın nurunu biz nasıl göreceğiz? Mutlaka bizim gibi işte nidan ağaçtan gelmesi gibi bizim gibi insanlardan onu, o nuru biz göreceğiz. Mürşitlerden, velilerden, peygambere ulaşamadık sallallahu aleyhi ve sellem. Onu görseydik o ilk nuru, ilk kaynağından o nuru alacaktık. Şimdi silsile yoluyla Tuğbali men rani vel men men vel men beni görene müjdeler olsun, göreni görene müjdeler olsun, göreni göreni görene diye gidiyor. Neden? Çünkü onuru görüyor demek istiyor. Yani o şeyfini görmüş, o şeyfini görmüş, bu nur yansımayla buraya kadar geliyor demek istiyor. Bunun Allah olmakla haşa, ilah olmakla haşa ne alakası var? Velasebiyle hiçbir yol yoktur. Litte yürü değişmek için ve tebeddülü yani tebeddülata uğramak Allah'ın zatı değişmez. Zatında hiçbir değişiklik olmaz. Ve sıfatlarında tegayür olmaz. Ve efali, fiillerinde teala asla değişmenin yolu yoktur. Fesübhanemen biz o zatı tenzih ederiz. Bütün noksan sıfatlardan tesbih ederiz. Şekillere girmekten öyle insanların içine hülül etmekten münezzeh tutarız ki. La tegayür o asla değişmez. Bizati ne zatı değişir ve la bir sıfatıyla, sıfatları ile değişir ve la bir efa'li ne fiilleri ile değişir Neyle? Bir hüdut-i lekvan. Alemler sonradan yaratılsa da, bu sonradan yaratılan her şey hadis olsa da, Mahmud Efendi Hazretleri 90 küsür sene evvel yoktu. Bir de ona kaç yaşında onur nur şeyhinden, mürşidinden intikal etti. Ayrı bir şey. E şimdi bu sonradan oluyor. O nur sonradan nurlanıyor. O zata bir nur geliyor mürşidinden. Bunun bir günü var. Gidiyorsun geriye doğru 70 sene evvel diyorsun. Yani Adr Efendi buluştuğunu düşünelim. E bunun 90 yaşında olduğunu düşünelim. Ali Ali Efendi Hazreti'nin askerde buluştuğunu hesap edelim. Çıkıyor. Sene 52, işte 54'ler. E sene bu çarparsın çıkarırsın. Buradan geliyor 60 sene, 70 sene çıkarıyorsun. Peki bu nur sonradan ona intikal etmiş. Alemler sonradan olabilir diyor. Yarattıkları sonradan olabilir diyor. Yani gök de sonradan, güneş de sonradan. Güneş mi vardı? Her şey sonradan alemlerin, nurların sonradan meydana gelmesiyle Allah'ın zatı değiştirme haşa. Sıfatı değişir mi aca? Fiili değişir mi aca? Allah Teala daima var. Ezeli ve bedidir. Yarattıkları sonradan. Nuru da yarattığı nur. Yarattığı nurlar sonradan olur. Çünkü yaratıyor. Yarattığına göre onun sıfatı değil. Eseri. Bak sıfatla eseri karıştırmayacaksın. İşte marangozun becerisi. Masa yapma becerisi. Bu onunla beraber ondan ayrılmıyor. Bu masa ise onun eseri. Sen bunları birbirine karıştıracak kadar cahil isen ben sana ne izah edeyim? Yarattığı nur ondan parça değil. Yarattığı nur sonradan olabilir. Yaratılmış çünkü o. Ama Allah Teala'nın sıfatı zatından ayrılmaz. Hiç değişiklik olur mu? Olmaz. Yarattığı nurlar, güneş bazı çok parlak oluyor, bazı sönük oluyor, bazı tutuluyor. Ay tutuluyor küçülüyor, büyüyor. Allah'ın yarattığı maddi nurlarda da manevi nurlarda da değişiklik olur. Çünkü yaratılmış onlar. Onlarda değişiklik olur. Yaratan'da sıfatlarında değişiklik olmaz. Çünkü sıfatı zatından ayrılmaz. Demin de an misal verdimse işte. Malanko zatisinde. Burada kalalım. Çünkü bu 2 satır okuduk ama yani 2,5 satır, 3 satır okumadık. Çünkü neden? Konu ciddi. Çok izah isteyen bir konudur. Bundan aşağıda bundan devam edilecek. Böylece bugün en büyük karımız ne oldu yani anladığımız ne oldu? allah Teala'nın yarattığı nurlar var. allah Teala nur yaratıyor. E peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'dan nur istedi mi? İstedi. Mesela dualarım kitabında sabah namazın sünnetinden sonra yani teheccüden sonra okunacak bir dua var. Sabah namazına çıkarken okuduğu dua ayrıyetten hadis kitaplarında geçiyor sahih kaynaklarda. Ne diyor Allah'ım? Allahumme fi qalbi nurah. Kalbime nur koy. Ve fi lisani nurah. Dilime nur koy. Fi sem'i nurah. Kulağıma nur koy. Ve fi basari nurah. Gözüme nur koy. Çünkü gözde ışık, gözün ışığı derler. Feri gitmiş. Yani göz o, o ışıkla görüyor. Gözüme nur koy. Allahumme ceal Eymini nura sağımdan nur ver ve en nura solumdan nur ver ve min fevqi üstümden nur var ve min tahti altımdan nur ver. E var dualar kitabında kaynaklar var Tirmizi ve Hep hadis bu. Allah <gülüyor> <gülüyor> nura e bana nur ver. Ve <gülüyor> nura benim için nur ya özel bir nur istiyor. Bir rivatinde ne diyor? Ve <gülüyor> nura benim kendimin tümümün nur yap diyor. E bu ne demek Allah'tan bana ver demek yani yarat demek. Demek ki bu nur Mevla'nın yarattığı, sonradan yarattığı bir mahluk bir nur. E, yarattığı bir nursa, bunda değişiklik tabi olur. Bu nur şekle girebilir, şekil bir şekilde görünebilir, şekilsiz olabilir, manevi kalbe gelen nur olabilir, zahiri görünen nur olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten önünden ışık giderdi. O zahiren de görünürdü. Bazı velilerde de bu görünebilir. Yani en karanlık şeyde bir de bakarsın. Aydınlıksın. Gecenin karanında gidiyorsun yolda. Sağın solun aydın. O zatın nurundan. Bu zahiren de görünebilir yansıyabilir. Manevi de olabilir. Demek nur istemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de istiyoruz. Sünnettir. Sabah namazına çıkarken okunacak duadır bu. E sen Allah'tan nur istiyorsun. Allah Teala da bu isteğin üzerine sana bir nur veriyorsa bu verdiği nuru şekilli de verebilir. Bir şekle de sokup ortaya da çıkarabilir, gösterebilir. Manevi kalpte, ruhta da kalabilir bu nur. Ama hakikaten Allah dostlarının yani yüzlerine yansıyan da bir nurları yok mu? Yani sen şimdi adın Nur Doğan diye nurlu olmuyorsun ki. Nur doğuyorsun ama sonra o nuru kaybedebiliyorsun mesela. Eşref Efendi Hazretleri gibi zatlar o nuru saklıyor, kaybetmiyor mesela. Bir de artırıyor. Anadan gelen bir nur var çünkü günahsızsın. masumsun ama sonra günaha başlıyorsun. E şimdi bazı veliler onu koruyor, o nuru muhafaza ediyor. Yani şimdi ne bileyim ben ya bu gözle gören herkes bunu görüyor. Ki, Efendi Hazreti'ndeki nuru, o alnını, o geniş alnının bir açıldığı zaman, şöyle bir alnını yaptığı zaman, şuradan bir nur geldiği zaman bazı kere bakılamayacak derecede gözlerimiz kamaşıyor bizim. Evet sen bana belki hayal görüyorsun diyebilirsin yani. Ama bunu sade ben söylemiyorum. On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca efendim seveni, müntesibi veyahut da müridi olmasa da diğer tarikatlara müntesibi, diğer Müslümanlar bile ne nurlu insan diyor. E bu nur neden oluyor? E tabi gece namazından oluyor, teheccüden oluyor vesaire oluyor işte. Zikirden oluyor, günahsızlıktan ol. Hani masum anlamında konuşmuyorum yani. Ama haramlardan, günahlardan sakınıyor. Sakınmasından dolayı bu nur oluyor. Niye teheccüd kılanlar çok nurlu olur diyor? مَنْ كَثَرَا صَلَاتُ بِلَّهِ الْحَسُنَ Gece namazı çok olursa gündüz yüzü güzel olur diyor. Ben ne yiyorum makyaj bilmene masraf yapmayın. Gece namazına kalkın yüzünüz nur gibi olsun. Teheccüd kılanın yüzü nur gibi olur. Bu farklı bir şeydir. Bunu alamazsın dışarıdan bu nuru alamazsın. E şimdi evliya Allah soruyorlar. Diyorlar ki niye bu teheccüdü erbabı gece namazına devam edenlerdeki nur hiç kimse de yok. Çünkü diyor onlar Allah'la halvette kaldılar. Halvet ne demek? Sabah namazında cemaat var. Tek etek kalmıyor. Değil mi? E, gündüz milletle beraber vesaire ama gece teheccüd öyle bir hal ki hanımın bile e, senden haberi yok. Çoluğun çocuğun yanında orada yatıyor. Herkes uyuyor. Sen Mevla ile başa baş kalıyorsun. İşte diyor onlar Allah a ile halvet yaptılar. Yani teke tek kaldılar. Gece kimse görmediği noktada ibadet yaptılar. Mevla Teala da onlara kendi nurundan isabet ettirdi diyor. Özel bir nur sıçrattı diyor yani. Bunlar... Allah'ın yarattığı nurlardır. Yarattığı. Kendinden parça kopmuyor aşağı. Zatında değişiklik olmaz. Sıfatlarında olmaz. Ama yarattıklarında değişiklik olur. Güneş. Artar eksilir ışığı. Sıcaklığı. Yaz kış. Artar eksilir. Yani değişiyor bak. Ay değişiyor. Niye İbrahim Aleyhisselam güneşe evvela o gavurlara hani kafalarını e, iptal etmek için dedi. ya bu benim Rabbim bu olsa gerektir falan. Onlar da ha bak bu da bizim gibi güneşe tapıyor zannettiler. Güneş batınca ne dedi? Ben batanları sevmem. Bu değişti ya dedi. Bak onlara nasıl izah getiriyor. Ay'a aynı yaptı. Bu bu benim Rabbim dedi. Sonra güneşe dedi. Var. Ya bu ne büyük dedi. Bu olsun Rabbim falan. Sonra ne dedi? Bu da battı ya dedi. Yani ne demek istiyor? Rabb olan değişmez demek istiyor. Bu ne oluyor? Batıyor, doğuyor, artıyor, eksiliyor diyor. Dolayısıyla insanlara verilen nurlar artabilir, eksilebilir, değişebilir ama Allah'ın yarattığı bir nurdur. Dostlarına özel bir nur vermiştir. Bu hadis-i şerif bunun delilidir. Çünkü özel bir nur istiyor. E bize de bu sünnettir. Biz de istiyoruz. Herkesin duası kimisi kabul oluyor, kimisi kabul olmuyor. E Allah'ın dostlarına özel nur isteyenlerden verdikleri yok mu? Duaları hiç mi kabul etmiyor? Bir peygambere mi bu veriliyor? Niye o zaman bizde sünnet oluyor bu nur isteme duası? İşte o zatlara o nur verilmiş. Buradan ne oluyor? Mahmut diye göründüm oluyor. Ne demek? Mahmut diye göründüğüm. O yarattığı nur şekil olarak ozattan çıkıyor görünüyor anında görünüyor onur mesela nida ses geliyor nereden ağaçtan geliyor mesela mevlânanın nida ağaçtan geldiği gibi nuru da bir yarattığı kuldan görünebilir ama zatına ait nur değil burayı çok ince anlamanız lazım yarattığı bir nur çünkü neden zatına ait nur görülmez zatına ait nurda değişiklik olmaz çünkü o sıfatıdır Zatıdır sıfatıdır ismidir fiilidir onunla değişiklik olmaz ama kullarına dostlarına yaratıp verdiği nurlarda değişiklik olabilir arttığı olur eksildiği olur değil mi güneşte ayda maddi ışıklarda da değişiklik olduğu gibi bunları birbirinden ayıracak kadar efendim ilmimiz olursa işte Yunus diye göründüğümü de anlarız enel hak ben hakkım diyeni de anlarız değil mi? Beyazıt Pehçamı, Subhani, Subhani, Maazam Şani ben beni tesbih ederim, ben beni tenzi ederim, şanım ne yücedir? Oh, Beyazıt Pehçamı kafir mi oldu şimdi? Neden? Mevla onun dilinden yani ağaçtan nida ediyor da, kulunun dilinden nida etmez mi? O kendini kastetmiyor, kendini aradan kaybetti, yok oldu ya. On üçün ben beni tenzi ederim diyor. Ne demek? Yani Mevla'nın adına konuşuyor. Şimdi mesela bunu ne bileyim yani. Bir adam Kur'an okuyorsun, imam oluyorsun, cüz okuyorsun, hatim okuyorsun. Orada ne diyorsun? İnni <gülüyor> yani Allah rabbul alemin. Ben alemlerin rabbi olan Allah'ım diyorsun. Yani Allah'ın kelamını naklediyorsun. Sen bunu naklederken gavur mu olacaksın şimdi? Ben Allah oldum demiyorsun güzel. sen Allah böyle buyurdu demiş oluyorsun. Bazen ben Allah buyurdu lafını açıktan konuşursun. O zaman herkes anlıyor Allah buyurduğunu. Bazen o Allah buyurduğunu demediğin mahsuf, e, mukadder bir ise orada direktman söylediğin zaman bu adam ben Allah'ım dedi ya diye yanlış anlayışla sebebiyet verebiliyorsun. Halbuki maksat nedir? Maksat kainatı yaradan Allah'ın kendi zatına yaptığı tesbih nakletmektir. Ama senin benim nakletmem dilde kalıyor. O zatlar o hali yaşadığı için kendini de yok ettiği için Mevla'nın tesbihi onun dilinden çıkan Subhani ben beni tesbih ederim diyor. Yani Mevla'nın kendini tenzih ettiğini ifade etmiş oluyor. Ama farklı bir lafızla. Çünkü o ne gibi oluyor? Senin benim gibi efendim o mikrofondan konuşan gibi olmuyor. Borazanlık yapmıyor benim gibi. Borazancı başı gibi dır dır dır konuşuyorum. Onun makamı ne oluyor? O Musa Aleyhisselam'ın ağacı gibi oluyor. Anladın mı? Ben mikrofon gibi oluyorum ama Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatlar, seyri sülükü bitirmiş mürşitler, o zatlar ne gibi oluyor? Bir şey söyledikleri zaman Musa Aleyhisselam'ın ağacı mesabesinde oluyor. Yani nida onların vasıtasıyla geliyor. O ağaçtan gelen nida ile benim buradaki konuşmam bir midir? Dolayısıyla yansıma değil, bizzat Mevla'nın kalbine verdiği ilhamlarla beraber onlar konuşuyorlar. Onun için çok tesir ediyor. Benimki niye o kadar tesir etmiyor? O niye bu kadar insanı döndürebiliyor? Ben o kadar döndüremiyorum. Kızıma laf anlatamıyorum, oğluma laf anlatamıyorum. O niye milyonlarca insanı okulu bıraktırabiliyor, kapatıyor, çarşaf giydiriyor gencecik kız? Yani sen kendi kızına, ben ben kendi kızıma hocalıkla sökmüyor ki bu iş. Bu tesir nereden geliyor yani? Sen profesör oldum diyorsun. Kaç kişiyi namaza başlattın? Kaç kişiyi kapatabiliyorsun? E niye tesir niye yok? Hem bu bunun ağacı gibi değilsin ki. Sen mikrofon gibisin, opollo gibisin. Tesir az. Burayı... Böylece anlarsak, tasavvuf ehline göre de asla Allah'ın zatında değişiklik olmaz, sıfatlarında değişiklik olmaz, fiillerinde değişiklik olmaz. Allah Teala'nın zatı hiçbir şeyle birleşmez. Hiçbir veli, peygamber Allah ile birleşemez haşa. Allah Teala hiçbir şeye hulul etmez, girmez haşa. Hiçbir veli de Allah'a erdim, eriştim derken Allah'a nüfuz etmez haşa. Bunlar zındıklıktır ve şirktir. Biz bu itikatlardan beriyiz. Bizim şeyhlerimiz hakkında da düşüncemiz, konuştuğumuz laflardan, bütün maksadımız ve meramımız nedir? allah Teala'nın yarattığı bazı özel nurlar var. O dualarda istenilen duana icabeten eden, kabul edip özel nur var. O özel nuru bazı dostlarından yansıtıyor, yarattığı nuru yansıtıyor. Maksadımız budur. Bize bundan başka bir mana yükleyen müfteridir online'de de biz ondan hesap sorarız. Biz şirkten beriyiz. Allah'a ortak koşmaktan beriyiz. Bizim tarikatımızda da hiçbir tarikat, hak tarikattan hiçbirinde de Allah'la birleşmek, Allah olmak, ilahla bir olmak haşa bunlar yoktur. Bunlar şirk'tir. Ama Allah Teala bir nur yaratır. O nuru da istediği dostundan parlatır. Bu yaratılmış nurdur. Zat ve sıfat ve fiille alakası yoktur. Bu bir eserin tezahürüdür. Bundan başka mana yüklenmesin. Bu da bu mektupta benim çok anlatmak istediğim bir şeydi. İnşallah bu cevabı bu şekil internetlere de koyarız, her yere de yayarız. Bize bu şekilde şirkle itham eden, tasavvuf eline müşrik diyen insanlar da Allah muhafaza. Onlar da şirke düşmesinler. Bir Müslümana dinden çıktı diyen, o Müslüman dinden çıkmadıysa kendi dinden çıkar. Biz onlara acıyoruz yani. Bize bir şey olduğu yok, biz doğru itikattayız. Ama sen bana müşrik dediğin anda senin şirket düşme durumun oluyor. On üçün ben de sana acıyorum. Ben de sana doğruyu anlatıyorum. Niyetimiz budur. Allah Teala azetleri dostlarının sözlerini doğru anlamaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammedin ve ali rabbil âlemin.